6. Allah Teala, İslam dininde dört şeyi farz kılmıştır. Kim ki dörtten birini terk ederse, dini ona faide vermez. Ancak ve ancak hepsini yerine getirirse, ona faide verir. Namaz, zekat, Ramazan orucu ve hac etmektir. Size verilen şey, dünya hayatının geçici birer faidesidir.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 namazlarını dosdoğru kılanlara ki bunların işleri aralarında müşavere iledir kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah'a taat uğrunda harcamakta bulunanlara kendilerine tegallup ve zulüm vaki olduğu zaman el birlik mazluma yardım edenlere mahsustur kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür bir misillemedir fakat kim afuv eder, barışı sağlarsa mükafatı Allah'a aittir. Şüphe yok ki o zalimleri asla sevmez. Kim kendisine yapılan zulmün ardından her halde hakkını alırsa bunda aleyhinde mesuliyete bir yol yoktur.